Robert da endişeden deliye dönmüş ablası Mary'e kavuştu. 5. bölüm. Hasretlerini giderip bir güzel karınlarını doyurduktan sonra Paganel'in hesaplamaları doğrultusunda Lord Glenarvan rotayı Avustralya olarak belirledi. Ancak McNapps'ın hala şüpheleri vardı. Bunun üzerine Glenarvan, Paganel ve McNapps kamarada oturup ne yapacaklarını tartıştılar. Peki, şimdi Avustralya'ya gidiyoruz. Sonra ne olacak?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 Doğu kıyıları boyunca Britanya'yı arama çalışmalarına devam edeceklerdi. Bernoulli burnuna demir atıp adanın işlerine doğru kısa bir keşif gezisi yapmayı planladılar ve kısa bir süre sonra yel Yeldeğirmeni ve yanında bir kulübe gördüler. Yarı yolda karşılarına iri yarı bir adam çıktı. Merhaba yabancılar, adım Pedeon Mor, hoş geldiniz, sizi bekliyordum dedi. Bizim mi bekliyordunuz diye sordu Lord Glen Ervan şaşkınlıkla.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 Aşılacak yol 600 kilometreden fazla değil. Ortalama hızda bir yürüyüşle yolculuğu bir ayda tamamlayabiliriz. Bu süre Dunka'nın onarımı için yeterli olacaktır. Peki ya hayvanlar onları nasıl aşacağız diye sordu Lord Glen Avustralya'nın bu kısmında yırtıcı hayvanlar bulunmaz. Peki ya yerliler sonra haydutlar yolumuza çıkacak kötü adamlar. Bu kısımda vahşi kabilelere rastlanmamıştır.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 Umarım ayrıt bizimle gelmesinin bir sakıncası yoktur. Kendisi bize rehberlikte de yapacaktır, dedi Lord Glenarvan. Lord Glenarvan ve ekiptekiler uzun tartışmalardan sonra ortak bir plan hazırlayabildiler. Plana göre Glenarvan, Lady Helena, Mary Grant, Robert Grant, Paganel, McNabs, John Manglus, Olbinet, Wilson ve Mulready karayolculuğuna katılacaktı.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 Black Point'te bu çeşit nallar kullanılıyormuş diye duymuştum dedi. Nalbant işini bitirip gittikten sonra yola çıktılar. Lord Glenarvan ve arkadaşları akşam üzeri Maybrook'a ulaştılar. Ancak bölgeye vardıklarında yağan yağmur daha fazla ilerlemelerine engel olunca kamp yapıp geceyi orada geçirmeye karar verdiler. Ertesi günde yolculukları olaysız geçti.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 Glenervan bu teklifi Oya sundu. John Manglus, bu konuda acele etmemiz doğru olmaz. Onu ancak çok muhtaç olduğumuz zaman çağırmalıyız. Onlarımının tamamlanması çok daha önemlidir, diye fikrini belirtti. Paganel, kaptanla aynı düşüncede olduğunu açıkladı. Ayrson itiraz ederek, ''Bana kalırsa 20 gün sonra bile oraya ulaşmamız mümkün değil. Duncan'ı Twofold körfezine getirtmemekle büyük bir hataya düştüğünüzü bir gün anlayacaksınız.''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 Kendisi cesur ve akıllı bir adam olduğunu her fırsatta ispat ediyor. Bu işi en iyi şekilde ancak o başarabilir. Bu sözlerden sonra Ayrson'un gözlerinde sonsuz bir memnuniyet ifade eden bir parıltı belirdi ve kayboldu. Bu parıltıyı ancak John Manguds fark edebilmiş ve içinde sebebini açıklayamadığı bir güvensizlik hissi uyanı vermişti. Ayrson hemen hazırlıklara başladı. Wilson atı hazırlarken Mulrady yiyecek ve içecekle meşgul oldu. Bu işler tamamlanırken Glenervan'da Tom Austerhiteh ben mektup yazmaya başladı. Mektubun yazılışını sonuna kadar gözleriyle takip eden McNabs imzasını atmak üzere olan Glenervan'a Ayrton nasıl yazdın diye sordu. Okunduğu gibi yazdım. McNabs gülümseyerek çok büyük bir yanlışlık yapmışsın dedi. Okunuşu Ayrtondur ama yazılışı ben Joyce'tir. Ben Joyce kelimesinin söylenişi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 Glen Ervan mektubu imzalayıp okumaya gerek görmeden Paganel'e verdi. Paganel zarfı lordu mührüyle mührledikten sonra Mulradi'yi uzatarak bu mesajı sağ salim götürmesini ve yolda haydutlara karşı dikkatli olmasını söyledi. Ertesi gün Muldredi herkesle vedalaştıktan sonra yola çıktı. Hepsi onun arkasından dua ettiler çünkü kurtuluşları onun sağ salim Duncan'a ulaşmasıyla mümkündü.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 Durumunun ümitsizliğinin farkında olan Miss Mary, İskoçya'ya dönme konusunda Lord Glenervan ve Lady Helena ile konuştu. Genç kızın bu davranışı Mulready'i çok etkilemişti. Kıza İskoçya'ya döndükten sonra geri dönüp tek başına Kaptan Grant'i arayacağına söz verdi genç adam. Yolcular o günü dönüş hazırlıkları ile geçirdiler. John Manglus limana giderek Melbourne'a gidecek gemi olup olmadığını öğrenmek istedi.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 Yelkenli gemi Avustralya ile Zeeaniz Ellanda arasındaki yolu 5-6 günde kat edeceğine göre bu gemiyle görüşmek yerinde olacaktı. John Mangliss Paganel'in önerisini destekledi ve ama tam karara varmadan önce gemiyi görmeye karar verdiler. Glenervan, Paganel, Binbaşı Robert ve Mangliss limandan iki fersa ötede demir atmış gemiye gitti. McCarry adındaki gemi 150 ton ağırlığında.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 ''Başka?'' ''Başka mı?'' ''Evet kaç kişiler?'' ''Dokuz, ikisi kadın.'' ''Kameram yok.'' ''Bizim için yer olsun yeter.'' ''Başka?'' ''Kabul ediyor musunuz?'' diye sordum Manglis. ''Bakacağız.'' dedi kaptan. Harley birkaç dakika güvertede volta attıktan sonra aniden dönüp ''Ne kadar ödeyeceksiniz?'' dedi. ''Ne istiyorsunuz?'' ''Elli pound.'' Glen Ervan, tamam der gibi baktı. ''Pekala.''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 Dikkatli bir adam olan McNub's da durumu görmüş ve Manglus'la bu konuda konuşmuştu. Gerek gördüğün an geminin yönetimini ele alabilirsin demişti. Şimdilik durumu dikkatli izliyorum. Açık denizdeyken herhangi bir tehlikeyle karşılayacağımızı sanmıyorum. Ne kadar kötü yönetilirse yönetilsin gemi yoluna devam eder. Asıl tehlike kıyıya yaklaştığımız zaman kendini gösterecektir. Gemi mercan kayalarına çarparsa ne olacak?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 Amacınız ne? diye sordu. Şef, Glen yüzüne buz gibi gözlerle bakıp köyümüze götürüyoruz dedi. Düşmanlarımız sizi ellerinde bulunan arkadaşlarımızla değişmeye razı olurlarsa yaşayacaksınız. Kabul etmezlerse sizi yiyeceğiz. Adam İngilizceyi oldukça güzel konuşuyordu. Glen Ervan bu söz üzerine birdenbire ümitlendi. Demek ki kurtuluş şansları vardı. Kayıkamon'un kabilesi Taupo Gölü'nün doğu kıyısındaydı.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 Ve Kaptan Manglus ve Lord Glenarvan'ın emri altında Güney Denizlerindeki İskoç kolonisini arama projesine devam etti.